Dinleyenler merhaba. Cemre beklentisi programı ve yeni bir bölüm. Başlığımız dünyevi iyileşme, başkalaşma ve kendimiz olma. Islah süreci ve sabır. Şimdi bütün bunları nazarı itibara aldığımızda, ifade etmemiz gerekir ki, eğer bizde ciddi bir başkalaşma ve değişme olmuşsa, kimse bunun düzeltilemeyeceğini söyleyemez. Fakat şunu da kabul etmeliyiz ki, 2-3 asırda meydana gelen tahribatı, bir hamlede, bir nefhada tamir etmek de çok zordur. Biz Asırlardan beri rehnedar olmuş bir kaleyi tamir etmeye çalışıyoruz. Öyle ki iman esasları bile sarsılmış. Anne-baba hukuku ayaklar altına alınmıştır. Demek ki Allah hakkından anne-baba hukukuna kadar her şey zir zeber edilmiştir. Toplum bünyesi bütün bunların hepsini birden kaldırıp ikame etmeye tahammül edemez. Kaldı ki, belli bir kültürün çocuğu olan insanlar bile başka bir kültür ortamıyla karşılaştıklarında entegrasyon sorunu yaşıyorlar. Mesela Batılılar aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen bir dönem işçi olarak ülkelerine gelen insanların kendi toplumlarına hala entegre olmamalarından şikayet ediyorlar. Üstelik göç eden bu insanlar, dini ve kültürel sahada ciddi bir donanıma da sahip değillerdi. Teşri sürecinde ortaya çıkan tablo da bize bu hakikati anlatmaktadır. Mesela Kur'an-ı Kerim, insanlığın iftihar tablosuna 23 senelik bir süre zarfında indirilmiştir. Halbuki Cenab-ı Hak dileseydi onu birdenbire semadan bir kitap olarak indirebilirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İnsanları çağırarak onlara kendisine indirilmiş kitabı okur ve halinizi buna göre tanzim edin diyebilirdi. Ancak bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim 23 senenin ay, hafta ve günlerine serpiştirilerek indirilmiştir. Arada vahyin kesildiği zaman dilimleri de olmuştu. İhtimal o inkıta zamanları da Gelen vahyi sindirmeye matuf, ayrı bir imhal-i ilahi idi. İşte 23 yıllık bu süre zarfında gelen bütün emirler, muhataplar tarafından sindirile sindirile kabul edilip benimsenmişti. Bu sebeple diyoruz ki, eğer 2-3 asırdan beri belli duygu, düşünce, anlayış, felsefe, dünya görüşü, ve belki şekil ve şema ilimiz açısından ciddi bir deformasyona maruz kalmışsak bunun birden bire düzeltilmesi çok zordur. Esasında teşrii emirlerin çehresinde okuduğumuz bu hakikati tekvîni emirlerin simasında da görüp okuyabiliriz. Mesela tırtıldan kelebeğin çıkması gibi belli metamorfozlar yaşayarak varlık sahnesinde yerini alan hayvanatta dahi o süreç bir hamlede olmuyor. Bundan dolayı siz değişim teklifinde bulunduğunuz muhatabınızın sırtına 3-4 mutasyonu birden yüklerseniz o insanı öldürmüş olursunuz. O zaman yapılması gereken düzeltmek istediğiniz hususları rehabilite ede ede sevdirmek sevdirip benimsetmektir. Sahabe toplumu bu şekilde meydana gelmiştir. Vahiyle ile aydınlanmadan evvel o toplum içinde ümmi ve bedevi insanlar vardı. Onlardan bazıları başlangıç itibariyle kapıdan içeri girip Abdülmuttalib'in torunu Muhammed burada mı? diye hitap edebiliyorlardı. Fakat bir gün geldi aynı insanlar Allah'ın indirdiği vahyi sindirmiş birer mümin olarak akılları talim, nefisleri teskiye, kalpleri tasfiye eden medeniyet muallimleri haline geldiler. O halde bize de bu yolda kararlı, azimli ve sabırlı olmak düşer. Günümüz insanını değişim ve başkalaşma gibi fantezilere sürükleyen saikler nelerdir? Bu tür fantezilere yelken açan kimseler, kendi değerlerimizin yetmezliği düşüncesiyle hareket ediyor olabilirler. Halbuki bu büyük bir tarihi yanılgıdır. Çünkü sahip olduğumuz değerlerin semavi ve ilahi olduğuna inanan bir insanın, Onlardaki enginlik ve zenginliği de peşinen kabul etmesi gerekir. Diğer yandan bizim değerlerimizin zamanın gereklerine uygun olarak o kadar çok açılım noktası vardır ki darlık ve yetmezlikten söz edilemez. Günün ihtiyaçlarına cevap vermede kapalı gibi duran bir kısım meselelerse kitap ve sünnetin sınırlı naslarından sınırsız meselelere uzanmanın farklı bir unvanı sayılan iştihat sayesinde her zaman çözüm ve vüzuha kavuşturulacak durumdadır. Yeter ki dinamik ve aşkın hususiyete sahip bulunan o semavi kaynağa tam bir iman ve itimatla müracaat gerçekleştirilebilsin. Evet, bu mevzuda sabit değerlerimiz olarak ifade edebileceğimiz Muhkemata ait meselelerde katiyen bir eksiklik söz konusu değildir. Bu konuda fantezi ve lükslere girme, değerlerimizin kıymeti harbiyelerini bilmeme, onların enginlik ve ifade ettikleri manaları takdir edememeden başka bir şey değildir. Değişim fantezisinin bir diğer sebebi olarak orijinallik peşinde koşma gösterilebilir. Çünkü bazı insanların çocukluklarından itibaren duya geldikleri meseleler hakkında ülfet ve ünsiyete yenik düşmeleri, onların içinde farklı bir şey söyleme, farklı bir şey söylemek suretiyle kendilerini ifade etme arzu ve hevesini tetiklemiş olabilir. Zannediyorum, tenasüh gibi aşır akidemizle telifi imkansız mevzuların bizim dünyamızda dillendirilmeleri, işte bu tür bir fantastik düşünceden kaynaklanmıştır. Yoksa Haşr'un neşrin ne olduğunu bilen, bu konuda imali fikirde bulunan inanmış bir insanın böyle bir düşünce inhirafı yaşaması mümkün değildir. Günümüzün bir hassa şiir sahasındaki edebi metinleri için de benzer mülahazaları ifade edebiliriz. Yani iğlak ve iphamda keramet arama karşı tarafı düşündürme lüksüne girmek için farklı kelimeler kullanma, enaniyet kaynaklı böyle bir farklılık ortaya koyma mülaazasının neticesidir. Öyle anlaşılıyor ki bu şahıslar düzlüğü, ayakların yerde olmasını kendileri için yeterli görmüyorlar. Görmüyor da, imkanları olsa uçma teşebbüsünde bulunuyor veya öyle görünmeye çalışıyorlar. Halbuki iyiliğin kendine mahsus öyle bir okşayıcılığı, sıcaklık ve kucaklayıcılığı vardır ki, hiçbir lüks ve fantezi arayışında meskür dinamiklerin tesir gücünü bulmak mümkün değildir. Evet değerli dinleyenler, böylece,